Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, WWF vahim sonuçlar içeren bir rapor yayınladı. İklim değişikliğinin Akdeniz'deki etkileri raporu, önümüzdeki yıllarda da devam edecek sıcaklık artışıyla 2100'e gelindiğinde deniz seviyesinin 1 metreden fazla yükseleceği ve bölge nüfusunun 3'te 1'inin bu durumdan etkileneceğini tahmin ediyor. Bugün artık neredeyse bin yabancı tür Akdeniz'in ısınan sularına göç ederek yerel türlerin yerini almış durumda. Giderek daha da şiddetlenen aşırı hava olayları, kırılgan deniz çayırlarını ve mercan topluluklarını da tahrip ediyor. Şehirler ve kıyı şeridi için tehdit oluşturuyor. İklim değişikliğinin Akdeniz'in en önemli deniz ekosistemlerinden bazıları üzerindeki geri döndürülemez etkilerini ortaya koyan bu rapor, Bu durumun balıkçılık ve turizm gibi sektörlere ve deniz ürünleriyle ilgili tüketim alışkanlıklarına değişiren sonuçlarını da gösteriyor. İklim değişikliğinin Akdeniz'deki etkileri raporu, iklim değişikliğinin deniz biyolojik çeşitliliği üzerindeki altı ana etkisinden hareketle önemli balık türleri ve habitatlarında ortaya çıkan ve yerel geçim kaynaklarını etkileyen değişimin boyutlarını göz önüne seriyor. Söz konusu raporla WWF aşırı avlanma, kirlilik, kıyılarda yapılaşma ve deniz taşımacılığı gibi Akdeniz'in ekolojik gücünü önemli ölçüde azaltan insan baskısıyla iklim değişikliğinin etkileri arasındaki tehlikeli ilişkiye dikkat çekiyor. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''Akdeniz artık eskisi gibi değil.'' Giderek daha da tropikalleşiyor. İklim değişikliği kötü bir gelecek senaryosu ya da geleceğin meselesi değil. Aksine bilim insanlarının, balıkçıların, yetiştiricilerin, dalgıçların, kıyı topluluklarının ve bölgeyi ziyaret eden turistlerin yaşamakta olduğu bugünün gerçeği. Ekonomilerimizi, geçim kaynaklarımızı ve Akdeniz'in sağladığı faydaları olumsuz etkileyebilecek büyük bir riskle karşı karşıyayız. Mevcut eğilimi tersine çevirmek istiyorsak insan baskısını azaltmalı. Denizin ısınmaya karşı direncini arttırmalıyız. Sağlıklı ekosistemler ve yaşayan biyolojik çeşitlilik iklim değişikliğinin etkilerine karşı en güçlü doğal savunma araçlarımız dedi. Ya Kanal ya İstanbul koordinasyonu yapılması planlanan Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ülkemiz akıl dışı bir dönemin içinden geçiyor. Bugün Marmara Denizi'ndeki kirliliği önlemek için daha ne bekliyorsunuz? Devlet bütün imkanlarıyla bir an önce seferber olsun. Bilim insanlarını dinlesin, yasalar çıkarsın diye buradayız ancak haftalar oldu. Bakanlık acil eylem planı yaptı hala somut bir adım yok. Ama Sazlıdere'de 26 Haziran'da Kanal Temeli diye bir otoyol köprüsü temeli atmaya harıl harıl hazırlanıyor. Haftalardır Marmara Denizi'ndeki kirliliği yüzey temizliğiyle görünür olmaktan çıkarmaya çalışıyorlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismanoğlu Kanal İstanbul Projesi'nin Marmara Denizi'ndeki deniz sayesini bitireceğini söylüyor. Kara İsmailoğlu radyasyonlu çay içen bakandan sonra tarihe böyle antibilimsel sözleriyle geçmek istiyor herhalde. Birçok bilim insanı nüsilaj sorunundan önce de Kanal İstanbul'un Marmara'yı oksijensiz bırakacak bir proje olduğunu söylerken denizin alarm verdiği bir anda hala kanal demelerinin tetik açıklaması gözü dönmüş rant hırsından başka bir şey değildi. Tüm Türkiye halklarına sesleniyoruz. Olmayan kanalın üzerinden geçeceği söylenen bu otoyol köprüsü de İstanbul'un su havzalarına, tarım alanlarına zarar vermekte, etrafında betonlaşmaya, davetiye çıkarmakta. Yaşamı, doğayı, İstanbul'u seven herkesin bu projelere karşı olduğunu biliyoruz. Yan yana gelip birlikte daha güçlü, hayır demeliyiz. 26 Haziran'da saat 13'te Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda buluşuyor. Temel atma töreninin yapılacağı söylenen alana yürüyoruz dendi. Uluslararası Denizcilik Örgütü yani IMO. Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin yani MEPEC'in 76. oturumunu 10-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdi. Komite, deniz taşımacılığı kaynaklı karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen ve sürdürülebilir alternatif yakıtların kullanımını destekleyecek önlemleri ele almaya kabul etti. Maşa Adaları ve Solomon Adaları tarafından sunulan karbon fiyatı teklifi Ekim ayındaki ema oturumları arası çalışma grubu toplantılarında da görüşülecek. Uzmanlar deniz taşımacılığı kaynaklı sera gazı azaltımının önemli olduğunu vurguluyor. Denizcilik sektörü yılda 1 milyar ton karbon dioksit emisyonuna neden oluyor. Uzmanlar sektörün Paris Anlaşması'nın 1.5 santigrat hedefine uygun olması için gerekli sera gazı azaltım önlemlerini uygulamada geciktiğini, bu nedenle önlem alınmadığı sürece bu emisyonların yükselmeye devam edeceğini belirtiyor. Farklı alanlarda üreten, çalışan kadın toplulukları ve bu girişimlerden isimlerin konuk olacağı Kadın Toplulukları ve İklim Krizi Çalıştayında 2-3-4 Temmuz günlerinde iklim krizi, dayanışma işbirlikleri ve topluluk olma çerçevesinde tartışmalar yapılacak. Türetim Ekonomisi Derneği ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıklarını Koruma Derneği tarafından Rantling Vakfı HİBE programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen Kadın ve İklim Projesi, Kadın Emeğine Dayalı Toplulukların iklim ve biyoçeşitlilik kriziyle mücadele yollarını paylaşmak, bu grupları bir araya getirerek mücadeleyi ortaklaştırmak ve zorlukları dayanışmayla aşmanın önünü açmak, bu grupların ekonomik faaliyetlerinin desteklenmesini sağlamak, belgesel film ile mücadeleyi görünür kılmak, yayınlanacak akademik bilimsel nitelikli makale ile çağdaş tartışmalara ve alanda yürütülecek çalışmalara kaynak oluşturmayı hedefliyor. Katılımın ücretsiz olduğu çalıştığıya,